Üçüncü risale olan üçüncü kısım. Kur'an-ı mucizül beyan'ın 200 aksamı icaziyesinden nakşî bir kısmını gösterecek bir tarzda Kur'an-ı şanı Hafız Osman hattı ile tayin eden ve ayeti müdayene mikyas tutulan sayfeleri ve sure-i İhlas vahidi kıyasi tutulan satırları muhafaza etmekle beraber o nakşî icazı göstermek tarzında bir Kur'an yazmağa dair mühim bir niyetimi, hizmeti Kur'an'daki kardeşlerimin nazarlarını arz edip, meşveret etmek ve onların fikirlerini istimzac etmek ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım. Onlara müracaat ediyorum. Şu üçüncü kısım dokuz meseledir. Birinci mesele, Kur'an-ı Azimüşşan'ın icazı kırka bali olduğu,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 Sâir 30 tabakayı âher ehli velayetin muhtelif meşrepler ashabına ve ulûmu mütenevvi'ânın ayrı ayrı ashablarına ayrı ayrı icazını gösterdiğini onların ilmel yakîn, aynel yakîn, hakkal yakîn derecesinde Kur'an hak kelamullah olduğunu imanı tahkikileri göstermişler. Demek her biri ayrı ayrı bir tarzda bir veci icazını görmüşler. Evet, ehli marifet bir velinin fehmettiği icaz ile ehli aşk bir velinin müşahede ettiği cemali icaz bir olmadığı gibi muhtelif meşaribe göre cemali icazın cilveleri değişir. Bir ilmi usulü din allamesinin ve bir imamının gördüğü veci icaz ile furuat-ı şeriattaki bir müçtehidin gördüğü veci icaz bir değil ve hakeza.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 Kulaklı tabaka tabir ettiğimiz âmi avam, yalnız kulak ile Kur'an'ı dinler, kulak vasıtasıyla icazını anlar. Yani der, bu işittiğim Kur'an, başka kitaplara benzemez. Ya bütününün altında olacak veya bütününün fevkinde olacak. Umumun altındaki şık ise, kimse diyemez ve dememiş, şeytan dahi diyemez. Öyle ise, umumun fevkindedir. İşte bu kadar icmal ile on sekizinci işarette yazılmıştı. Sonra onu izah için yirmi altıncı mektubun Hüccetül Kur'an alâhizb-i şeytan namındaki birinci mebhası, o tabakanın icazdaki fehmini tasvir ve ispat eder. İkinci tabaka, gözlü tabakasıdır. Yani, âmi avamdan veyahut aklı gözüne inmiş maddiyunlar tabakasına karşı, Kur'an'ın göz ile görünecek bir işareti icaziyesi bulunduğu, 18. işarette dava edilmiş ve o davayı tenvir ve ispat etmek için çok izaha lüzum vardı. Şimdi anladığımız mühim bir hikmet-i Rabbaniye cihetiyle o izah verilmedi. Pek cüz'i birkaç cüz'iyatına işaret edilmişti. Şimdi o hikmetin sırrı anlaşıldı ve tehir daha evlâ olduğuna kati kanaatımız geldi. Şimdi o tabakanın fehmini ve zevkini tesil etmek için 40 vücuhu icazdan göz ile görülen bir veç'ini, bir Kur'an'ı yazdırdık ki, o yüzü göstersin. Bu üçüncü kısmın mütebaki meseleleriyle, dördüncü kısım tevafukata dair olduğu için, tevafukata dair olan fihriste ile iktifa edilerek, burada yazılmamışlardır. Yalnız dördüncü kısma ait bir ihtar ile, üçüncü nükte yazılmıştır. İhtar Lapsı Resul'deki Resûl'deki nükte-i beyanında, 160 ayet yazıldı. İş bu ayetlerin hasiyeti pek azim olmakla beraber mana cihetiyle birbirini ispat ve tekmil ettiğinden çok manidar olduğu için muhtelif ayatı hıbz etmek veya okumak arzusunda bulunanlara bir hizbi Kur'ani olduğu gibi Kur'an kelimesindeki nükte-i azimenin beyanında 69 ayatı azimenin derece-i belagatı pek fevkalade ve kuvvet-i cezaleti pek ulviidir. Bu da ikinci bir hizbi i Kur'ani olarak ihvana tavsiye edilir. Yalnız Kur'an kelimesi, yedi silsileyi Kur'an'da mevcut olup, umum o kelimeyi tutmuş, hariç iki kalmış. O iki de kıraat manasında olduğundan, o huruç nükteye kuvvet vermiştir. Rasul lafzı ise, o kelime ile en ziyade münasebettar sureler içinde, Sure-i Muhammed ile Sure-i Fetih olduğundan, o iki sureden çıkan silsilelere hasrettiğimizden hariç kalan resul lafzı şimdilik dercedilmemiştir. Vakit müsaade etse bundaki esrar yazılacaktır inşallah. Üçüncü nükte 4. nüktedir. Birinci nükte Lafzullah mecmu Kur'an'da 2806 defa zikredilmiştir. Bismillahdakilerle beraber lafzı Rahman 159 defa Lafz-ı Rahim 220, Lafz-ı 61, Lafz-ı Rabb 846, Lafz-ı Hakim 86, Lafz-ı Alim 126, Lafz-ı Kadir 31, La ilahe illahuddaki hu 26 defa zikredilmiştir. Haşiye: Kur'an'daki ayetin mecmu adedi 6666 olması ve şu geçen 89. sayfede Mezkür Esma-i Husna'nın adedi, altı rakamı ile alakadar bulunması, ehemmiyetli bir sırra işaret ediyor, şimdilik mühmel kaldı. Lafzullah adedinde çok esrar ve nükteler var. Ez cümle, Lafzullah ve Rab'den sonra en ziyade zikredilen Rahman, Rahim, Gafur ve Hakim ile beraber, Lafzullah, Kur'an ayetlerinin nısfıdır. Hem Lafzullah ve Allah lafzı yerinde zikredilen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 Yine mecmu ayatın nısfıdır. Fark 9'dur. Lafsı celal'in mecmuundaki nükteler çoktur. Yalnız şimdilik bu nükteyle ile iktifa ediyoruz. İkinci nükte. Sureler itibariyledir. Onun dahi çok nükteleri var. Bir intizam, bir kast ve bir iradeyi gösterir bir tarzda tevafukatı vardır. Sure-i Bakara'da ayatın adediyle Lafsı celal'in adedi 1'dir. Fark 4'tür ki Allah lafzı yerinde dört hu lafzı var. Mesela la ilahe illahu'daki hu gibi onunla muvafakat tamam olur. Ali İmran'da yine ayatı ile lafzı celal tevafuktadır, müsavidirler. Yalnız lafzı celal 209'dur, ayet 200'dür. Fark dokuzdur. Böyle meziyyat-ı kelamiyye'de ve belagat nüktelerinde küçük farklar zarar vermez. Takribi tevafukat kâfidir. Sure-i Nisa, Maide, Enam üçünün mecmu ayetleri mecmuundaki lafzı celalin adedine tevafuktadır. Ayetlerin adedi 464, lafzı celalin adedi 461. Bismillah'taki lafzullah ile beraber tam tevafuktadır. Hem mesela baştaki 5 surenin lafzı celal adedi Sure-i Araf, Enfal, Tevbe, Yunus Kud'daki lafzı celal adedinin iki mislidir. Demek bu ahirdeki beş, evvelki beşin nısfıdır. Sonra gelen sure-i Yusuf, Ra'at, İbrahim, Hicr, Nahl surelerindeki lafza celal adedi, o nısfın nısfıdır. Sonra sure-i İsra, Kehf, Meryem, Taha, Enbiya, Hac, o nısfın nısfının nısfıdır. Haşiye bu beşer taksimat üzere bir sır inkişaf etmişti hiçbirimizin haberi olmadan şuradaki altı sure kaybolmuş şüphemiz kalmadı ki gayipten ihtiyarımızın haricinde altıncısı girmiş ta bu nisfiyet sırrı mühimmi kaybolmasın sonra gelen beşer beşer takriben o nispetle gidiyor yalnız bazı küsuratla fark var öyle farklar böyle makamı ı zarar vermez Mesela bir kısım 121, bir kısmı 125, bir kısmı 154, bir kısmı 159'dur. Sonra Sure-i Zuhruf'tan başlayan 5 sure o nızfı nızfı nızfın nızfına iniyor. Sure-i Necm'den başlayan 5 o nızfı nızfı nızfı nızfın nızfıdır. Fakat takribidir. Küçük küsuraatın farkları böyle makamatı hitabiyede zarar vermez. Sonra gelen küçük beşler içinde üç beşlerin yalnız üçer adet lafzı Celali var. İşte bu vaziyet gösteriyor ki lafzı Celal'in adedine tesadüf karışmamış, bir hikmet ve intizam ile adetleri tayin edilmiş. Lafzullah'ın üçüncü nüktesi. sayfeler nispetine bakar, Şöyle ki. Bir sayfede olan Lafzı Celal adedi, o sayfenin sağ yüzü ve o yüze karşıki sayfaya ve bazen soldaki karşıki sayfe ve karşının arka yüzüne bakar. Ben kendi nüshayı Kur'aniyemde bu tevafuku tetkik ettim. Ekseriyetle gayet güzel bir nisbete i bir tevafuk gördüm. Nüshama da işaretler koydum. Çok defa müsavi olur. Bazen nısıf veyahut sülüs oluyor. Bir hikmet ve intizamı ihsas eden bir vaziyeti vardır. Dördüncü nükte sahihi vahiddeki tevafukattır. Kardeşlerimle 3 dört ayrı ayrı nüshaları mukabele ettik. Umumunda tevafukat matlûb olduğuna kanaatımız geldi. Yalnız matbaa müstensihleri başka maksatları takip ettiklerinden bir derece tevafukatta intizamsızlık düşmüş. Tanzim edilse pek nadir istisna ile mecmu Kur'an'da 2806 lafzı celal'in adedinde tevafukat görünecektir. Ve bunda bir şûle-i parlıyor. Çünkü fikri beşer bu pek geniş sayfeyi ihata edemez ve karışamaz. Tesadüfün ise bu manidar ve hikmetdar vaziyete eli ulaşamaz. Dördüncü nükteyi bir derece göstermek için yeni bir mushaf yazdırıyoruz ki en münteşir mushafların aynı sahife, aynı satırlarını muhafaza etmekle beraber, sanatkarların kayıtlığı tesiriyle, ademi intizama maruz kalan yerleri tanzim edip, tevafukatın hakiki intizamı inşallah gösterilecektir ve gösterildi. Allahümme ya münzilel-Kur'an bihakk-ül Kur'an, fehimna al kuran ma'dara'l-Kameran, Vessalli ve sellim ala men enzelte alayhi'l-Kur'an ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Âmîn. 5. risale olan 5. kısım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru semâvâti vel ardı ila âhir ayeti pür envarının çok envar-ı esrarından bir nurunu Ramazan-ı Şerif'te bir hâlet-i ruhaniyede hissettim. Hayal meyal gördüm. Şöyle ki Üveysi Karani'nin İlahi, ente Rabbi ve enel Abdu ve entel Halik ve enel Mahlûk ve entel Rezzâk ve enel Merzûk. İlâhir, münacat-ı meşhuresi nev'inden, bütün mevcudat-ı zevil hayat, Cenabı ı Hakk'a karşı aynı münacatı ettiklerini ve 18 bin âlemin her birinin ışığı, birer ismi ilahi olduğunu bana kanaat verecek bir vakıayı, kalbiyeyi, hayaliyi gördüm şöyle ki birbirine sarılı çok yapraklı bir gül koncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum o alem ise ayetin in nurun arkasındaki evke zulumatim fi bahrin lujiyin yagşahu mevcum min faukihi mevcum min faukihi sahab Zulumatun bazıha fevka bazıb. İza ahrace yedehu lem yaket yarah. Ve men lem yec'alillah lehu nuran fe nur. Ayeti tasvir ettiği gibi bir zulumat, bir vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu. Birden bir ismi ilahinin cilvesi bir nuru no azim gibi görünüp ışıklandırıyordu. Hangi perde akla karşı açılmışsa Hayale karşı başka bir alem, fakat gafletle karanlıklı bir alem görünüyorken, Güneş gibi bir ismi ilahi tecelli eder, baştan başa o alemi tenvir eder ve hakeza. Bu seyri kalbi ve seyahat hayaliye çok devam etti. Ez cümle, hayvanat alemini gördüğüm vakit, hatsiz ihtiyacat ve şiddetli ile beraber zaf ve acileri, o alemi bana çok karanlıklı ve hazin gösterdi. Birden Rahman ismi Rezzak burcunda, yani manasında bir şems-i taban gibi tulu etti. O alemi baştan başa rahmet ziyası ile yıldızladı. Sonra o alemi hayvanat içinde etfal ve yavruların zaf ve aciz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları, hazin ve herkesi dikkate getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Birden Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o alemi ışıklandırdı ki şekva ve dikkat ve hüzünden gelen yaş damlalarını ferah ve sürura ve şükrün lezzetinden gelen damlalara çevirdi. Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı. Alemi insani bana göründü. O alemi o kadar karanlıklığı, o kadar zulümatlı, dehşetli gördüm ki dehşetimden feryat ettim eyvah dedim çünkü gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadet-i ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve istidatları ve hadsiz makasıda ve metalibe müteveccih fakru ihtiyacatları ve zafu aziz ile beraber hücuma maruz kaldıkları hatsiz musibet ve adalarıyla beraber gayet kısa bir ömür, gayet dağdalı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde kalbe en eliyim ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belası içinde ehli gaflet için zulumat ebedi kapısı suretinde görülen kabre ve mezaristan'a bakıyorlar. Birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar. İşte bu alemi bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif-i insaniyyem belki bütün zerrat-ı vücudum feryat ile ağlamaya hazır iken birden Cenabı Hakk'ın Adil ismi Hakim burcunda Rahman ismi Kerim burcunda Rahim ismi Gafur burcunda yani manasında Bais ismi Varis burcunda, Muhyi ismi Muhsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda tulu ettiler. O alemi insani içindeki çok alemleri tenvir ettiler, ışıklandırdılar ve nurani ahiret aleminden pencereler açıp o karanlıklı insan dünyasına nurlar serptiler. Sonra muazzam bir perde daha açıldı. Alemi arz göründü felsefenin karanlıklı kavanini ilmiyeleri hayale dehşetli bir alem gösterdi. Yetmiş defa top güllesinden daha süratli bir hareketle, yirmi beş bin sene mesafeyi bir senede devreden ve her vakit dağılma ve parçalanmağa müstahid ve içi zelzeleli, ihtiyar ve çok yaşlı küre arz içinde, alemin hadsiz fezasında seyahat eden biçare nevi insan vaziyeti, bana vahşetli bir karanlık içinde göründü. Başım döndü, gözüm karardı. Birden Halık-ı Arz ve Semavat'ın Kadir, Alim, Rab, Allah ve Rabbu semavatil Ard ve Musahhiru Şemsi vel Kamer isimleri rahmet, azamet, rububiyet burcunda tulu ettiler. O alemi öyle nurlandırdılar ki o halette bana küreyi arz gayet muntazam musahhar mükemmel hoş emniyetli bir seyahat gemisi tenezzüh ve keyif ve ticaret için müheyya edilmiş bir şekilde gördüm elhasıl binbir ismi ilahinin kainata müteveccih olan o esmadan her biri bir alemi ve o alem içindeki alemleri tenvir eden bir güneş hükmünde ve sır ehadiyet cihetiyle her bir ismin cilvesi içinde sair isimlerin cilveleri dahi bir derece görünüyordu. Sonra kalp her zulumat arkasında ayrı ayrı bir nuru gördüğü için seyahata ihtihası açılıyordu. Hayale binip semaya çıkmak istedi. O vakit gayet geniş bir perde daha açıldı. Kalp semavat alemine girdi. Gördü ki o nurani tebessüm eden suretinde görülen yıldızlar kürey arzdan daha büyük ve ondan daha süratli bir surette birbiri içinde geziyorlar dönüyorlar bir dakika birisi yolunu şaşırtsa başkasıyla müsademe edecek öyle bir patlak verecek ki kainatın ödü patlayıp alemi dağıtacak nur değil ateş saçarlar tebessümle değil vahşetle bana baktılar Hadsiz büyük, geniş, hali boş dehşet hayret zulumatı içinde semavatı gördüm. Geldiğime bin pişman oldum. Birden Rabbü's semavati vel ard, Rabbü'l melâiketi vel rûhun, esmâ-i hüsnâsı, velekad zeyyenâ semâ'ed dunya bimasâbih ve sahraş-şemsa vel kamer burcunda cilveleriyle zuhur ettiler. O manacıhetiyle Karanlık üstüne çökmüş olan yıldızlar, o envar azimeden birer lema alıp, yıldızlar adedince elektrik lambaları yakılmış gibi o alemi semavat nurlandı. O boş ve hali tebe edilen semavat dahi melekelerle ruhanilerle doldu, şenlendi. Sultanı ezel ve ebedin hatsiz ordularından bir ordu hükmünde hareket eden güneşler ve yıldızlar. Bir manevrayı ulvi yapıyorlar tarzında o sultânı Zülcelal’in haşmetini ve şaş'a-yı bu gösteriyorlar gibi gördüm. Bütün kuvvetimle ve mümkün olsaydı bütün zerratımla ve beni dinleselerdi bütün mahlukatın lisanlarıyla diyecektim. Hem umum onların namına dedim. Allahu nur semevat ve al-ard, məthel nuri ki fiha mısbaḥ. El misbahu fi zujajatin azzujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqad min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wa la gharbiyyah yakadu zaytuhu yudii'u walav lam tamsasuna nurun nurun ala nur yahdillahu li nurihii man yasha' ayetini okudum döndüm indim ayıldım elhamdülillahi ala nuril imani wal kuran dedim